Herkese merhaba, mürekkep lekesine hoş geldiniz. Ben Sezai Mert Adam, podcast yayınının dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Önceki üç bölümde az çok bu programın formatı hakkında bir fikir edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu programın temelinde soru sormak var ya da sorulan soruları deşifre etmek. Soru sormanın güzel ve değerli bir şey olduğunu düşünüyorum ancak bu eylemi anlamlı kılacak olan iki koşul var. Bunlar doğru soruyu sormak ve doğru yere sormak. Böyle söylenince kolay gibi görünse de işin aslı bana göre öyle değil. Bir dedektif olduğunuzu düşünün. Önünüzde karmaşık bir cinayet var. Bu cinayeti zamanınızı ve enerjinizi en ekonomik şekilde kullanarak tüm berraklığıyla çözmeniz için size bu iki koşulu sağlayan sorular gerekmez mi? Ve doğru soruları doğru yerlere sormayı en hızlı şekilde beceren detektifler de herhalde en tecrübeli, zeki ve donanımlı olanlardır. Öyleyse pek de hafife alınacak bir konu değil gibi görünüyor. Peki soru sormayı niçin yaparız? Bilgi edinmek için. Yaşadığımız çağda bilgi çağı deniyor. Biz de sorumuzu bu bölümde böyle soralım. Bilgi nedir? Bilgilenme nedir? Bilgi ile bilim arasında nasıl bağlar var? Bilgili insan, bilim insanları bu çağın kutsalları mı? Biraz da ben bilgi alayım istedim. Bilgi konusunda balıklama dalalım bakalım. İnsan nasıl bilgilenir? Bilinçle. Yani bilgiyi bilinçli olarak elde eder ya da o bilgiyi elde edeceği kaynaklara kendisi gider. İnsan dışındaki tüm hayvanlarsa salt güdüleriyle, Yaşamlarını idame ederler. Ancak onlar da bilgi elde eder. Hatta tıpkı insan gibi bu bilgiyi kullanırlar ve veya işlerler. Ancak hayvanın bilgiyi elde etmesi, işleyerek ya da doğrudan kullanması onun güdü bazlı yaşam formunda dramatik değişiklikler yaratmıyor. Sadece amaçlarına ulaşmada yardımcı oluyor. Esasen insan da böyle. Ya da başlangıçta böyle başlıyoruz bilgi edinmeye. Amaca yönelik. Ancak kısa bir süre sonra bilginin doğurganlığı ve insan beyni tarafından hayvandan farklı olarak karmaşıklaştırılmış hayatın içinde işlenmesiyle amaç unutulmaya başlanıyor. Yani kendinizi bir bilgi havuzu içinde debelenirken bulduğunuzda aldığınız bilgilerin sizde yarattığı duygusal durumlar hakkında bir an durup o duygunun neden olduğuna baksanız esas amacınızın katman katman nasıl da aşağılarda bir yerlerde durduğunu göreceksiniz. Örneğin bir önceki bölümde altını çizdiğim siyaset konusu. O bölümde söylediğim siyasetin temel amacının bizzat sizin yaşamınızın nasıl olacağından ibaret olmasına karşın insanların özellikle sosyal medyada sevdikleri partiyi ya da parti liderini savunmak için nasıl enerji harcadıklarına, bu sevgi uğruna nasıl sevindiklerine, nasıl üzüldüklerine ya da nasıl sinirlerini ciddi ciddi bozup da günlerini mahvettiklerine şahit oldum. Oluyorum, maalesef olacağım da. İdeolojiler de böyle oluyor tarihselliklerin içerisinde. Ritüeller... Anmalar, saygı duruşları, dogmatik mesajlar derken her şey bir aidiyet üzerine gerçekleşen sembolik bir hal alıyor. Bu noktada insan kendisini tatmin ediyor haliyle. Ama neyle? Ait olma ve sahip olma isimli temel ikiliğin içini doldurmayla. Bu fantastik ikiliğinin detaylarına ilerleyen bölümlerde geleceğim. Yani burada ortaya çıkan bu tatmin psikolojisiyle başlangıçta yola çıkma nedeni olan amaç arasında epey mesafe var. Hem de amaç hala hasıl olmamışken. Bilgi varoluşu itibariyle sonsuz doğurganlığa sahip olduğu için işte bu şekilde ilk çıkılan yoldan sapıp bir labirent keşmekeşinde dolaşmaya neden oluyor. Bilgi dediğimiz şey insan zekasının düşünme eylemi yoluyla elde ettiği düşünce ürünüdür. Yani araştırılan, öğrenilen, işlenen bir kavramdır. Üstelik yüzyıllar boyunca özellikle felsefenin cevabını aradığı temel sorulardan biridir. Felsefeyi birinden ayıran fark genelde şöyle tanımlanıyor. Felsefe bilgidir. Ve bu cümlenin içindeki bilgi Platon'dan Spinoza'ya, Berkson'dan Comte'a bir dolu kişinin kendini bilmesinin de ayrılmaz bir parçası ve kaynağıdır. Bir yandan da muktedir olmanın yoludur. Biraz da zehirlenmektir kısacası. Çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdır. Bilgi kelimesinin latince karşılığı olan info kelimesinden türeyen enformasyon ise niceliksel, ölçülebilen, belli bir içeriğe sahip, kendine özgü bir dili ve niteliği olan bir süreçtir. İşlendikçe birçok yeni bilgi üretebilir. Yani bilgi bir sonsuz kümeyi, enformasyon ise o sonsuz küme içindeki akışları anlatıyor. Üniversitedeyken bir seçimlik sosyal ders almıştım. Adı da şuydu. Türkiye'de Sosyal Sorunlar ve Sosyal Politikalar. Uzun bir isim vardı. O yüzden kendi aramızda Sos Sor Sos Pol diye kısaltmasını yapmıştık. Dersi veren yani bizi enforme eden kişi de profesör doktor Meryem Koray'dı. Bu ülkede herkes ya teknik direktördür ya politikacıdır denir ya. Biz de derste öğrendiklerimizi politikacı kimliğimizle habire yorumluyor, sınavda bize sorulan sorulara da yorumlu yorumlu cevaplar veriyorduk. Sınav sonuçları gelmeye başladı, tabii sonuçlar yerlerde, kendi aramızda konuşuyoruz niye böyle kötü çıkıyor diye. Bir gün bir derste bir arkadaşımız Merya Hanım'a itiraz etti. Dedi ki, hocam biz yorumumuzu yapıyoruz, neye göre düşük not veriyorsunuz? Meryem Hanım da siz öğrendiniz de mi yorum yapıyorsunuz? Önce bilgi sahibi olun sonra başka yerde yorumunuzu yaparsınız. Ben size yorum değil bilgi soruyorum diye cevap verdi. Sizin de karşınıza sıkça çıkan bir cümle kalıbı vardır. Buradan belki aklınıza gelmiştir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Peki siz bu kalıbı kendi hayatınız açısından değerlendirdiniz mi? Yakınlarınız hakkında onlarla ya da üçüncü şahıslarla konuşurken size bir bilgi verilip fikriniz sorulduğunda, mesleğinizi icra ederken Eminim, aldığınız bilgi nedeniyle kızarken, sevinirken, üzülürken, tüm bunları yaparken ya da yaşarken sahip olduğunuzu düşündüğünüz bilginin her zaman yorum yapmaya yeteceğine inanıyor musunuz? Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna isimli romanının girişinde alelade karşımıza çıkan insanlarla ilgili fikir üretme alışkanlığımızı şöyle söylemiştir. Yalnız o adamların dışlarına bakarız. Onların da birer kafaları, bunun içinde isteseler de istemeseler de işlemeye mahkum birer dimaları bulunduğunu, bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç alemleri olacağını hiç aklımıza getirmeyiz. Yani yeni bir şeyle karşılaştığımızda, o karşılaşma anına kadar o şeyin konusu hakkında edindiğimiz bilgiler bize yeter. O bilgilere sıkı sıkı yapışır ve hemen yorum veya fikir üretmeye koyuluruz. Çünkü bu hem en kolayı hem hem de en keyiflisidir. Oysa bilginin özelliği değiştirmesidir. Her yeni bilgi değişimi işaret eder ve sizde en ufak bir değişim dahi yaratmayan bilgi mutlaka siz ya da size ulaşan kaynak tarafından müdahaleye uğramıştır. Ne demek mi istiyorum? Belki sizin de aklınıza o kelime gelmiştir. Manipülasyon. Yabancı bir kelime. Özellikle son 20 yılda günlük hayatın içinde sıkça kullanılan bir kavram ve olumsuz anlamda kullanılıyor. Yani birinin verdiği bilgiye ya da söylediği söze karşılık manipülasyon yapıyorsun diyenler olursa olumsuz bir eleştiri sunmuş oluyorlar. Burada eleştirinin olumlu ve olumsuz ön açıklamasıyla kullanılması gerektiğinde belirteyim yeri gelmişken keza eleştiri sözcüğü de yekten olumsuz olarak kullanılmaya başlandı. Bu arada de tek demektir ve farsçadan gelmektedir. Arada bu bilgileri verirken sizi manipüle ediyor olabilir miyim? Buna evet ya da hayır demek için manipülasyonun ne demek olduğuna bakmak gerek. Fransızca kökenli bir sözcük olan manipülasyon, harekete geçirme, yönlendirme, etkileme, güdüleme gibi anlamlara sahip. Ekonomi, siyaset ve psikoloji alanlarında kullanılan bir terim esasen. Olumsuz olarak algılanmasının nedeni ise bir bilgi ya da bilginin oluşturacağı algıyı değiştirme gayretinden geliyor. Örneğin ben size burada bazı kavram açıklamaları üzerinden bilgiler sunuyorum ama bunları anlamanızı istediğim şekilde sunuyorum. O zaman bir düşünelim bakalım manipülasyonlar uzak mı yaşıyoruz ya da biz manipülasyon yapıyor muyuz? Manipülasyon yaptığınızı düşünüyor musunuz? Manipülasyona uğradığınızı düşünüyor musunuz? En yakınınızdan en uzağınızdaki kişiye kadar. Ya da günlük hayatınızdaki bilgi akışlarını manipülasyondan bağımsız üretebiliyor musunuz? Ve bir bu kadar daha önemli bir şey daha var. Siz kendiniz manipülasyona yani yönlendirilmeye açık mısınız? Tıpkı manipülasyon gibi post-truth kavramı da son 10 yılda sıkça kullanılmaya başlandı. Post, İngilizce posta, gönderi anlamlarının yanında en son, dan sonra, yerleştirme, destek gibi anlamlara da sahip. Truth ise doğru, gerçek anlamına geliyor. İkisi de birbirine yakın ya da birbirini yerine kullanılıyor. Bu iki kelimeyi yan yana koyduğumuzda ise yani şöyle post, truth diye yan yana koyalım. O zaman gerçek sonrası anlamına geliyor. Yani buradaki post, truth gerçek sonrası demek. Kestirme yoldan şöyle söyleyebiliriz. Manipülasyonun bir adım ötesi. Manipülasyonda bir doğru ya da gerçek ya da var olan bilgi müdahaleye uğrarken post olmayan bilgi üretimi ya da bilgi için bir algı üretimi söz konusu. Mevcutta bir tane bilgi var. O bilgi dönüştürülüyor manipülasyonda ya da değiştiriliyor ama post yeniden üretiliyor. Ya da bilginin ortaya çıkartacağı bir algılama biçimleri var. Bunun dışında bir algoritma oluyor. Bunun için de yine tekrar bilgiye müdahale ediliyor. Manipülasyon ve post truth'ta her ikisinin de amacı karşı tarafın yani enforme edilenin bilgi edimi sonrasındaki halini kontrol etmek. Peki siz enforme edildiğinizde veya enforme ettiğinizde ne yapıyorsunuz ya da ne yaptırmak istiyorsunuz? Bunu da düşünmek gerekiyor. 20. yüzyıldan itibaren bilgi ve bilimin üretimini disiplinler içinde yaparak halkın gözünde saygın bir konumu olan akademinin toplumdaki algılanışı ve toplumda kurduğu ilişki de esasen o toplumun bireylerinin bilgi ve bilimle ilişkisini belirliyor. Akademi ve profesyonellik konusunu daha sonraki bölümlerde konuşacağım. Ama oraya bir gönderme yapacak şekilde akademinin tek başına dogmatik biçimde yeterli görülerek özünden uzaklaştırılmasına dönük daha önce yazdığım kısa bir yazıya burada yer vermek istiyorum. Akademi olmazsa olmazdır ama yeterli değil. Akademi teoriyi ortaya çıkarır. Bilimin ortaya çıkardığını yani teoriyi pratiğe dökmek için sokağa inmek, ona dokunmak gerekir. Bu da hem sanat hem felsefedir. Yani bilimsellikle felsefeyi ve sanatı eş zamanlı kullanmak gerekiyor. Duyguyu oluşturacak düşünceyi, düşünceyi oluşturacak bilgiyi ve bilgiye ulaştıracak olan aklı bilim, felsefe ve sanatla bütünleşik kullanmak gerekir. Ve bu çok basit çünkü doğalı bu. Basiti karmaşıklaştıransa iki büyük neden var. Kötü niyetle cehalet. Buna bazen tek başına, bazen de iç içe hareket halinde olur. Ve bu hareket eden küme ise karanlık tarafı oluşturur. Her insanın içinde yer alan karanlık taraf, bu kümeden yani karmaşadan, aydınlık taraf ise basit ve açık olan taraftan beslenir. Bu iki taraf sürekli bir mücadele ile ikili varlık durumundadır. Bu ikilik hiçbir zaman kesinleşmeyecek bir denge mücadelesidir. Bu mücadele de hayatı ileri yönde hareket ettiren motor gücüdür, yani çatışma. Basitle karmaşığın, aydınlıkla karanlığın, açıkla kapalının, bilgiyle cehaletin, ileriyle gerinin çatışması. Hayatın ikiliklerin sonsuz çatışmasının yarattığı moment hareketiyle devam etmesi teziyle bağladığım bu yazımda bilginin ve bilimin kapsayıcı ve durmaksızın oluşuna dikkat çekmek istedim. Pozitivizmin kurucusu Comte, ispatlanabilirliği ve olguyu öne çıkarırken Hegel buna düşünceyi eklemiş ve metafizik katkı yapmıştır. Yani tek bir doğrunun hem olduğu hem de olmadığı tükenmez bir süreç. Bu karmaşada nasıl kaybolmayız? Bölümün başında söylediğim iki noktayı akıldan çıkarmamak koşuluyla bu denizde yüzmek güzel olabilir. Doğru soruyu doğru yere sormak ve amacı hatırlamak. Her kayboluşta yeniden bulmak için. Manipülasyon, teyit, post-truth gibi kavramları da konuştuğumuz bu bölüme istinaden 2008 yapımı John Patrick Shenley'nin yazdığı bir tiyatro oyununda sinemaya uyarlayarak yönettiği şüphe filmini sizlere önereyim. Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Emmy Adams ve Viola Davis başrollerde bu filmde. Bir de bu bölümde bahsettiğimiz kitabı hatırlayalım. Sabahattin Ali'den. Herkesin bir aradan çok popüler olduğu için nedense bir anda herkes tarafından çok popüler hale gelmişti. Ama tekrar bunun hani popüler kültürün yarattığı bir ucuzlatma var ki bu da yine bu bölümde bahsettiğimiz o bilginin işlenmesi ve algılanması şeklinde güzel bir örnek. Bunun üzerinden düşünebilirsiniz. Ama biz tabii ki kitabın tekrar değerini kendimizce hatırlatalım. Evet, Kürk Mantolu Madonna'yı önerelim buradan. Ve bir de geri gelmişken henüz hiçbir kitabını okumadıysanız Hegel'in Seçilmiş Parçalar kitabını da buradan önereyim. Bilgi konusuna ve onun açılımlarına sonraki bölümlerde de değineceğim. Bir sonraki bölümde nasıl rol yapılmalı sorusunu soracağım. Enteresan bir soru olur diye düşünüyorum. Mürekkep Lekesi dördüncü bölümü burada noktalıyorum. Ben Sezai Mertadan Herkese sağlıklı günler. Hoşçakalın. hiç değişmemeli mi ama ben değişmesem ben olamam ki